Eğer kendi kütüldürlerine hakim olacak, eğer iyi buyları işlemen çalışacak. Şimdi her birimiz bir Fatiha, üç kuyuda o gün doğar diyor. Bari oğulcü azıma Peygamber Efendimiz'in zamanındaki hanımlar da şöyle Peygamber Efendimiz'e gelip ona bağlanmışlardır. Bu o bağlılığı bu asırdaki devamıdır. Allah'a söz vermiş oluyorsunuz. Allah'ın yolundan ayrılmayın. Şeytana nefse kusat vermeyin. Doğru yoldan ayağınızı başka yollara döndürmeyin. Allah'ın Teala Ezeyleri sizi sevdiği kulu eylesin. Arzatınızı güzelleştirsin. Karibinizi nurlandırsın. Ödünüzün perdelesini kaldırsın. Sevdiği Razı olduğu yollarda yürürsün, sevdiğe razı olduğu işleri yaptırsın. ömrünce Allah yolunda geçirip, hızırla sevdiğe razı olduğu kullar olarak varın. Allah sizi cennetini cevabını da bir eylesin. Bir humed-i esrar-ı Eşra. Resit Efendi, ve, ve, sahbihi, ve e soru kaplıdı, onların cevaplaması geçiyoruz. İşe dolgu ya da kaplama yaptırmak için ya da namaz ötesinin alınması şart mıdır? Hayır, böyle bir şart yoktur öyle bir şey gerekmez. Dolgu yapılabilir. Ee, zaten e, şeyde e, tabip diş tabibi. O işlemleri yaparken diş gene kadar şey bozulabilir. Yani abdestrası bile e, yine bozulabilir. Böyle bir şey gerekmiyor. Bu e, dolgular ve diş kaplamaları da uç ve ve abdestte mali değildir diye e, şey vardır. Fesla var. Düşün apte siz ayetiklerime okulanın mümkün edip doğan niyetin okunabileceğini söyleyenler var. Ee, Allah teraatsesin Kur'an iklerinde buyuruyor ki yani mesyugu iller uzak yani Kur'an iklerime ancak temiz insanlar edilirebilir. Başka Başkası Kur'an edemaz edemez dokunamaz. Daha yemez sulu, temas edemez ona, ileride mutlaka ancak temiz olarak Onun için abdesti olmayan, buzlu olmayan bir insan, kuran kelime dokunamaz. Tabii bu onu söylemiyor, cünüp iken, Kusur abdest diyor, cünüp kendisi, cünüp ayet kelime kerime okunabilir mi? Okunamaz. ayet kelime Kerime okunması, efendim, camiye girmek, ibadet etmek yoktur cülüf durumda olan bir insan için bu sülastırsa adı kan zor olabilir. Yalnız ayetlerin bazısı duadır. Mesela Rabbena a'zina bit dünyaha senesem ve fil asirete asireten ve fena azavetina diyoruz. Bu duadır. Eti, eti, eti, de, ayettir. Kur'an-ı Kerim'de vardır ama duadır. Bismillahirrahmanirrahim şeydir ama Kur'an-ı Kerim'de vardır ama duadır. Sinaneli dua maksadıyla Kur'an okuyorum diye değil de dua maksadıyla o sözleri söylesen, Olur mu? Olur. olur. Kesmele çekse olur. Efendim, böyle bir şey olursa olur. Ama Kur'an okuyamaz. Kur'an'a el çöremez. Kur'an okuyamaz. Namaz kılamaz. Şahabeyi tavaf edemez. Efendim, yani yasa konan şeyler. Devam edemez. Hanımlar, sürme çekerek sokağa çıkabilir mi? Sürme iyi silinmez, izleri kalıyor. O şekilde sokağa çıkılabilir mi? Ee, Şeyden ee, Vela yürüdük Yübdine, ziynete, hünne ayetin var. Kadınlar ziynetlerini ifşa ve ihlal etmeyecekler. Yani süslerini göstermeyecekler. Örtecekler. Süslerini ancak kocalarına ve mahrelerine gösterebilirler. Onlar görebilir, Onların göreceği yerler görebilecekler. Başkalarına karşı süslerini göstermeyecekler ziynetlerini meydanında teşhir etmeyecekler. Ayet-i kerime dolayısıyla kadınların sokağa çıkan yer süs doğru değildir. Giyimlerinin üstüne süslerini de örtücek bir örtüyle örtülmeleri Efendim, Bu ciddi mümkünat bir yüzdünle aleyhine minbetini cerabî bir kadınlara söyle üstlerine civaplarını alsınlar ayet-i kerimesi. Bunu emrediyorum. Kadın dışarıda süslenemez, yani yadağını allıklayamaz, dudağını efendim rüjdeyemez. Efendim, limen, şunu, bunu gibi süslen, yapamaz. Yani işe karşı olmaz. Bir kadının kendi evinde, kendi mahremi olan eşine süslenmesi caizdir, hatta e, makuldür tavsiye edilen bir şeydir ama dışarıda bunları gösteremez, bunları yapamaz. Bilalede çıkmayan, çıkmayan süsleri çürükle, dışarıda kaldığı zaman dışarıya süslenerek çıkmış bir kadının günahı gibi günah kartıdır. Onları yapmaması gerektirir. Piyasadaki makyaj malzemeleri ile, su geçirmeyenler değil, piyasadaki makyaj malzemeleri ile onların üzerine abdest alabiliriz. Doğrusu ben hanım olmadığım için, bizim hanım da kullanmadığında, bu makyaj malzemelerinin ne olduğu hakkında hiç bilgi sahibi değil. Yalnız ruj şey haber haberlerse, kömürler, obje, kömürler sürülüyor. Objekti bir şeyler bir tabaka teşkil ediyor, altına suyun işlemesine mahi oluyor. Tabaka teşkil edip de altına suyun işlemesine mahi olan süsleme malzemeleri de ateşinde, ütüyle, evet şey yapar. Yani abdest ve bu tam olmamış olur, e, abdesti almamış olur insan, bu gibi malzemeyi kullanamaz. Piyasadaki dediği, şu e, geçirmeyenler değil diye söylediği, o zaman ötekiler boya oluyor, anlık oluyor, herhalde bilmiyorum. Efendim. Boyaların mahsuru yoktur. Yani bir insan yağlı boya, tulu boya, bilmem şey yapmış, efendim, Mesleği icabı, el boyanmış vesaire filan yıkıyor çıkmıyor filan. Onların de tema aralıklarındaki kişilerin, yani çıkmayan böyle şeylerin afestan vani yoktur, boyanın vani yoktur diye geçer. Milan'e eğer tabaka teşkil etmiyorsa, yıkana bilmiyorsa, onların o zaman onların üzerine afestanla bilmek. Tabii yıkı e, gidermeye gayret edecek düşünülüyorlar. Hanımlar kendi aile soyadlarını evlendikten sonra kullanabilirler mi? Evlendikten sonra Allah'a nasip etkiyi. aile soyadının kullanılmasının bırakılması hakkında görüşmüdür, uygulamadır. Şimdi bu soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra şey yapılmıştır. Hemen evet, ortaya yapılmıştır, soyadı kanun diye bir şey. İle ortaya konulmuştur. Öyle bir şey yoktur aslında, İslam'da efendim isimlendirme şöyle olur, bir kişinin kendi ismi vardır. Benim ismimdi Eda, Esad olması gibi, sizin Mehmet, Hasan, Ali, Veli olmasın gibi bir isim var İslam'da. Peygamber Efendimiz'in ismi de Muhammed. Mesela bir künye vardır. Künye kola takılan şeyle mehdildir Arapça'da metal değildir. Künya, insanı oğluyla veya kızıyla isimlendirilmesi demektir. Falanca'nın babası diye isimlendirilmesi demektir. Bu, Arapçadan Ebu kelimesi yitirmekle olur. Mesela Peygamber Efendimiz'in künyesi Ebul Kasım gibi. Ebul Kasım. Kasım'ın babası demektir. Eğer kadınsa Üm kelimesi kullanılır sahabti mesela Ümmü Habibe. Habibe'nin annesiydi. Mesela benim diyelim ki Nurettin ismi oğlum var. Mesela benim adım ve bu Nur'etin olabilir. Senin Hasan isminde oğlun var. Mesela senin günel ve bu Hasan olabilir. Yani künyedir bu. Çocuğu dolayısıyla isminden. Bu asayeti gösterir Araplarda. Adem öyleydi. Kendi ismini söylemek ayıp terakki edilir. Yüksek şahsiyetlere Dünyası ile hitap edilir. Ya Evel Kasım derlerdi, Peygamber Efendimiz'e mesela, seslenirken yani, Yahudiler vesaireler filan soru soracaklar zaman, Ya Evel Kasım derlerdi, yani saygılı bir ifade fakat hiç bilir kullanmıyor. Çocuğunun ismiyle söylüyor. Bir de babasının ismi, bir denesine eklenmesi vardır. Efendim, mesela Muhammed, ismi Abdillah gibi, oğul demektir Arapçadan. İbni Abdillah, Abdillah'a doğru demektir. Bazı insanlar babasının ismiyle anılır. Mesela meşhur tabip tarihte İslam tıptığında çok meşhur olan kimse, i̇bn Sina. Mesela büyük filozof İbn-i Rüşd. Mesela büyük sosyolog tarihçi İbn-i Haldun. Bu ne demektir? Oğlu demektir. İbn-i Haldun, Haldun oğlu i̇bn Sina, Sina'nın oğlu. İbn-i Rüşt, rüştün oğlu demektir. Bu vardır. Künye isim, baba isim. Ayrıca, bulunduğu yer vardır. Nevedi olduğu vardır. Mesela, ne deniliyor? Sadretin, El-Konevi, Konyalıya. İbrahim Hakkı, El-Erdurumi, Erdoğan. Evet İsmail Hakkı el-Burûşevî Bursa'da. Efendim Ebu Talib Mekkî, Mekkeli, Efendim Ebu Bekir Semerkandî, Semerkandî. İmam el bukhari Buhara'lı. Bu da buna da nisbet derler. Yani bir yere mensubiyet. Buhara'ya yer, mensup, İran'a mensup, İran'da şehret bağlı maalesef. Burada nispederler. Bir de şanı ve şerefi yüksek olan insanlara verilmiş olan bazı sıfatlar vardır. Mesela bir adam çok büyük bir komutansa Seyfettin derler. Dinin efendim. Mesela Salahattin kendi ismi diyetim. Nakabıdır. Dinin salahattı, dinin selam bulmaklar sebep olmuş kimse. Mevlana Celalettin'in Rumi Celalettin sıfatıdır dinin celalett Rumi Anadolu demektir. Anadolu'ya diğeri Rum derlerdi. Anadolu demektir. İsmi ne de? Mevlana'nın kendisi ne de? Muhammed. Bu beş şeyler anılır. Sıfatı, künyesi, İsmi, babasının ismi, memleketi. İçimlerde mi böyledir? Hanımlar için de bu tarzdadır. İçimlerde mi? <gülüyor> Evlendikten sonra olan çocuğuna göre hanım bir sıfat alır. Mesela e, Ebu Terza radiyallah. Bu Ebu Terza künyesi de, değildir. değil. Ebu Terza radiyallah. Hangi isim edip olabilirsiniz? Ümmit Derda. Derda'nın annesi. Ümmit Derda, Evut Derda. Bu nereden oldu? Evlendikten sonra oldu. Çocuğu olduktan sonra oldu. Tutup adı efendim öyle aldı. Hazreti Ayşe vardı. İsmi nedir? Hazreti Ayşe'dir. Ayşe'dir. Süfatı nedir? Ümmün müminindir. Ümmünlerin annesi. Çünkü Peygamber'in hanımları, ümmünlerin annesi sayılır. Ya şükrücük de olsa, ümmünlerin annesi sayılır. Peygamber Efendimiz'den sonra, onlarla hiçbir kimse mücadele alamadı. Çünkü annesiyle de mücadele yok. Şey böyle. Eee babası da nerededir? Ebu, Ebu Bekir'dir. Hacer'i seçildi. Bir beşir. Bir kendisi kız oldu da imin dermes, din derdi. Efendim böyle. İsmi dema böyleydi. Şimdi cumhuriyette bir şey çıktı. Soyadı kanunu çıktı ve bunu zorladılar. Ailelerin, katakların isimlerini kullanmayı yasakladılar. Bir soyadı böyle. Yağmur, çamur, alısal, gürsel, bilmem şunu, bunu bir soyadı çıkarttılar. Soyadı kanunuydu. E, evlendiği zaman da dediler ki kadın kocasının soyadını alır. Sonradan da bunu kaldırdılar. Kadın isterse parantez içinde kendi kızın soyadında devam edebilir. O da olur, o da olur. Yani, belki birincisi olmaz ki birincisi daha doğru. Yani, ne diye ismini kaybetsin? Kimin kızıysa? Hangi şirali dersin, O gene devam eder. Çünkü evlenin ağırlığı zidir, ya devam eder, ya mahkeme Ne boşanırlar, o adamla hiçbir ilişkisi kalmaz. Ne diye her şeyi aldıklı oldum, değil isim? O bakımdan beyazı bir şey değildir, kendi adını kullanabilir, istemedim. Kendi adını bırakmasının bir anlamı yoktur Şeyde, şeyden. Yani beyazı olarak bırakmasının yeni bir şeyin gerekçesi yoktur. Selamünaleyküm Hocam, Aleykümselam, bu konu bir kağıt. Bu dert alanının için. Şey. Şunları şöyle koyalım. Oralimizin doldurması. Ee, selamünaleyküm Hocam ve Aleykümselam. Benim bulunduğum yerde genellikle Vahhabi, Mensefsiz vesaire gibi Müslümanlar, Cüahide, hakim bulunuyorlar. Bunlar çoraplarını mes'ederek abdest alıyorlar. Namazı, ellerini Kur'an-ı Kerim'i tutarak okuyorlar. Bu durumdan arkalarında namaz kılalım mı? Ve Müslümanlar ile genel olarak nasıl bir? ilişki içinde olmalıyız. Evet. Şimdi e, bizim meselimizde çarap üzerinde beslemek yok. Mes üzerinde, mes üzerinde etmek vardır. O mes de, evet, tek başına konulduğun zaman potin gibi kontür üzerinde bit durabilen, yürüdüğü zaman evet dağılmayan, bozulmayan, sızar işini çok almayan diye tarif edilmiştir. Mesle bir şeyi budur. Öyledir. Böyle yapıdaki bir şey üzerine abdesti giyilmiş bir ayağın yani abdesti olarak ayak onun içine sokulmuşsa abdesti ayağın üstünde böyle bir şey giyilmişse onun üstüne mezhe ha hal bir edilebilir. Şu an bu üzerine mesletmek üzüme sebebi de yoktur. Efendim e, bu onların görüşleri olmuş oluyor. Şeyde vardır. Efendim Konarın mesajlarının bir kenarında köşesinde demek ki alimlerin böyle bir şey olabilir diye düşüncesi vardır. Kur'an-ı Kerim'de de derledim: <gülüyor> Vam tahvû bir ruh zikûn, izâkûn, güzel sarâde fal zikûn, hüdûr hekûm ve ekiyekûn güzel merrâsik, bir ve Bu Efendim, ellerinizi irsekleriniz ne kadar yıkayın, ayaklarınızda topuklarına kadar yıkayın demektir. Ama bunu bazıları şöyle anlıyorlar, ellerinizi yıkayın, başınızda besledin, ayaklarınızda da besledin diye anlayanlar vardır. Bu ayet-i böyle çıkaranlar vardır. Ümumiyetle Şia, yani İran'da olan, böyle yaparlar, yıkamazlar, beslederler. Elbisinin et mezheplerinde de buna benzer bir görüş vardır, Efendim, bir tane de bir görüşe dayandığı için öyle olur diyor. Yalnız bizim kendi mezhebimizde olmayan bir şeyin, karşı tarafın yaptığını aynen gördüğümüz zaman bizim ona uymamız caiz olmaz, yani aleni olarak bunu gördüğümüz zaman. Görmediğimiz zaman adam namaza durmuş bizi Allah'ı gör diye da bildiğimiz, gördüğümüz zaman Efendim, mesela Şafiilerde kalasa da abisi bozulmaz. Adam bir taraftan burdu tanıyor, şişiyor bir taraftan namaza devam ediyor. Gizli olmaz. Ona o zaman ittiba etmemiz gerekmez çünkü ailenen bizim mezhebimize göre bozuluyor, uygun olmuyor. Bu gibi durumlarda uyulmaz. E, ve bu gibi kimselerle devamlı duruşur zaman da şey olduğunda onlar böyle biraz da Arap olduklarından bir şeyler okurlar. Bizimkiler de onların ne manaya geldiğini, nereden çıktığını bilmediği için yavaş yavaş bozulurlar. Efendim değişimler filan. Bizim genel kardeşlerimizin e, mümkün olduğu kadar kendilerinin bir mescit bina etmeleri ve orada o mescitlerinde şeylerini yürütmeleri, Ömer'in ibadetlerini, tarihlerini yürütmeleridir. Zaten hadis var. Beş tane aile bir yerde bulunduğu bu beraberce namaz kılmaları mecluriyet oluyor. Efendim. Beş aile olan bir yerde bir mescit kılmaları uygun olur. Ama böyle bir ...başka bir mescide gidebilirler. Efendim... E, ...başka mezheplerden, endüstri net mezheplerden... ...insanların... Efendim, ...arkalarında genel olarak namaz kılabilirler. Eğer kendi mesleğimize göre... ...alene, onların abdestlerinin... ...bondulduğu, namazlarında olmadığına dair bir şey... ...gözümüzün önünde cereyan etmiyorsa... ...uyulabilir. Yani genel olarak... ...soruyor bize ne yapmamız gerektiğini... ...genel olarak bizim sevendimiz... ...kesli müessüflerimiz, kendimizin... ...konmasıdır. Severim onlar yazsınlar bizden öğrensinler. çünkü bizim büyüklerimiz takva ile riayet etmişlerdi. Bunlar takvadan mahrumdur, takva ile riayet etmiyorlar. Severim birçok şeyi böyle e, cangilci istihatlarda işte, bozuyorlar. İşte geçen Cuma günü gittik bir yere, partiler evet Cuma'yı günüdu da. Yok herhalde 12 ile 1 arasında iş saatleri ödenmek diyor bir. Daha Cuma günü birden gidiyor. Bizim bizim de oraya gittimizde. Allah'tan mutfa'yı bitirmişler. Biz de mihra başlıyoruz. Türkiye'den bir hoca geldi. Duuyorsun namazı kıldın diye. Dırdık ama daha bir eve gelmeden namazımız bitti. Yani vakitler evet, e, Acelem ne? Evlerim işim var. E, i̇şim varsa sen işine git. Evlerdekiler yani, ibadetlerini böyle yapmaya hakkı var. Ama bizde hanbetsin bir görüşü varmış. Kim birisi. Onu takip etmedik. Bilmiyoruz. Siyır sakallı birisi ama siyır sakalımız ne olduğunu bilmiyorum. Efendim. Hani, Şeye bakacağız, yani soracağız. Ahmet'in mezhebinde böyle bir şey var. Evet, Cuma günü halk erken toplantısın diye erken ezan okumak vardır. Biraz mesela diyelim ki Mekke'ye mükerebede 12'yi 25 gezip geçer öğlenin vakti giriyor. Ama 12'de okur ezanı ki halk toplansın daha sonra namaz kılınmıyor. Ama kutbe okunacak, şey yapacak, halk toplanacak, ondan sonra Şeyi kılacak e, e, Cuma'yı kılacak zamanında vakit girmiş olacak. Şimdi biz Cuma'yı kıldık. Ben e, o, e, son sünnetleri, zuhru, ahirleri vesaireleri kıldım. Her şeyi kıldım. Daha baktım saat yine yeni geliyor. Yarın adamlar her şeyden, her şeyi bitirmişler. Sorusu benim içime el vermedi. Arkadaşlarıma sordum. Ya dedim sizin bulunduğunuz Troy'da, Mem, Iowa'da, şurada, burada. Benim sıkıntı oluyor mu size? İllamın bunu biraz daha rahatsızacaksınız diye evvel aldınız. Yok. Olan birisi bizi parandaştırmış. Çık diye öne çıktı. Ama biz daha benim böyle bir fikri var dedi. Amerikalı bir şey var, bir fikri. İçim ısınmadı doğru şeye. Yani söylenen bu sözde. Efendim, ona davada ödeyeceğiz diye düşünüyorum ben şimdi. Yani çünkü vakit gelmeden bir şey olmaz. Kalktık bile buradan o kadar yol. Efendim, zahmet ettik. Önceden bilseydik, hiç gitmedik oraya. Hiç olmazsa derdik ki sebeviyiz, de cuma namazı biz de parçayız. Durduğumuz yerde dururdu. Öğlen namazımızı vaktinde kırardık. Öğleyi de vaktinde kıldırmadılar bize. Cuma'yı da erken kıldırdılar, taştırdılar. Yani sivri akılları birinde çıkıp da dinimizi e, bozduğu ama biraz biz ona da mücadele etmemeliyiz. Yani, eski kavimler kendilerine hak peygamber geldiği zaman biz atalarımızın yolunda değiştirmeyiz diye direnmişler. Biz hak yoldayız, masum bir şey çıktığı zaman, yanlış bir şey çıktığı zaman direnmiyoruz. Ben şöyle biraz geri sordum, sonuma baktım, sonuma baktım, arkadaşlara sordum, nasıl oluyor biraz. Hocam, bazı cevabilerde böyle yapıldığını duyuyoruz diyorlar. Eh, madem öyle, ve mal bunu yapanlara dedik, Allah'a bekler, namazı kıldırır. Namazı kıldırırken Kendi arkadan girilsin, ben ayet okuyorum. O da başka bir ayeti okuyor. Yani benim okuduğum ayetin doğru olduğunu anlamıyor. Olar bir başka ayet olarak sesleniyor, yanlış okuyor tüm günlerden ama bir tanesi inanılıyor, bilmiyor bu taraftan. Bir de öyle acayip bir şey. kürtlerim. şimdi buraya gelenler müşehit değillerdir. Nihayet yani biraz kurcaladığım zaman pek de bir şey bilmedi. Anlaşılmıyor. Biz onlarla çok konuştuk. Böyle bizim büyük alimlerimizin her şeyi ölçerek, tartarak, güzel ve derin nefes alarak, mantıklı, mahkum şekilde verdikleri kararlar gibi değildir onların şeyleri. Sonradan da dönüyorlar, bir ara tesbihle uğraşıyorlardı, tesbih olan elinde kaldırıyorlardı. Bir ara oturup Kur'an ı hadimi indirmeye kalksam mali oluyorlardı. Celaleleri gömerken dua etmek size mali oluyorlardı. E sonradan birazcık bir şey var. Efendim değişkiler. E bu adamların hastalıklarının kanrını çekmek zorunda değiliz. Yani biz kendi büyüklerimizin yolunda yürümeye gayret etmeliyiz. Yaptıkları ya doğrudur ya evlidir, evlisi ibadetin zararı bize tutunca haftalarca Cuma namazı kılıyoruz sanacağız. Cuma namazı kılınmamış da Çünkü Cuma vakti girmeden kılıyorlar. Cuma vakti girmeden daha herkes işini bitiriyor, ondan da arkada sohbet ediyor. E işin aceleydi de niye sohbet ediyorsunuz? Niye namazın fazlasını kılıyorsunuz? Sohbeti önce yapsaydın. Yağ elmiyi, yani, çay içmeyi, namazı vaktinde kılsaydın. Namazı önce kılıp da sohbet edelim. Vay, bir şey acelen değil. Namaz mı yiyebilir mi? Ermedi. Sordum da, dedim, ne ne sizi mecbur ediyor böyle? Burda işçiler var dedi, borc dedi. Çalışıyorlar dedi. Cemalim, yani, bir şey yetiştirmeleri, bir böyle yapmak lazım. Orada da pek itimad etmedi. Yani sormak lazım ki burada kaç tane işçi var Cemalde? Kaç tane? Cemalim, bu yapmadığı zaman ne oluyor dedi? Yani, üç tane adam için. Cemalim, 80 tane, 90 tane adamın. Değil. şey Cuma Cuma'yla oynamak doğru değil. O adam tamam önceden işine gitsin, öğle namazı kılsın. Ama burada Cuma namazı cavidir bu. Vahkesi kılırsın. Asıl hani şu veya bir Me mezhepsiz, Vahhabi bilmem ne bilen bir takım insanlar var. Bir kere mezhepsizlik diye bir şey olmaz. Mezhepsizlik ayrı bir mezhept. Siz o da bir görüştü. Mezhep görüş demekti. O da bir ayrı görüş. Mezhepsiz. Öyle şey olur mu? Ben mezhepsizim. Yama, ama elini namaz kılarken Öyle mi kaldıracaksın, böyle mi yapacaksın, böyle mi tutacaksın, böyle mi sallayacaksın? Ne yapacaksın? Birisini yapacaksın. Niye göre yapacaksın? Niye bu mezhebe göre yapacaksın? Senin kafandan namaz yapmak gibi yorulamazsın ki. İnanede mezhetsizlik gibi bir şey olmaz. Mezhetsizlik demek, bu demektir, dik kafalılık demektir. Ben dinleme demek, tanımamak demektir. Hadi gel bakalım şu amelikada koyduğun kurallar trafikte dinleme seni diyor. Genelde yeşillikçe nasıl böyle canavar gibi bekliyor trafik polisi? Yalnız bir şey yaptırdım, uzuz beşten takılıp nasıl canını yakacak cezayı veriyor. Hadi dinlelim. Ağabey kolayı dinliyorsun, müstüvar Bu kadar halkediyor, diyoruz genel yani olarak. O bakımdan en iyisi, en salimi, şöyle bir yaptırmak bizim için zor değil mi? Kiralık diye. Tutarız, tamamdır orada kılarız, kendi müzik kılarız, şey yaparız. Onlar da gelirler, yürürlermişler. Türkler namazı öğretmişler. boy yani, en böresli bir yoldan, efendim, İmam-ı Azam edemiştiği yolundan güzeldir, yürürüz. Yani mezhepsizlikli İmam-ı Azam edemiştiği var Evet. Suhani Kedah'ın görenen, İsema'ın görenen, Hicretler <gülüyor> aleyhine, Suhani Kedah'ın görenen, Hicretler aleyhine, Suhani Kedah'ın görenen, Hicretler aleyhine, Suhani Kedah'ın bir tane daha benim neslimden söylerim. Bütün adetlerimden benim neslimden söylerim. Bu kanım adetlerden biri. Bu neslim adetleri arasında birimiz var. Birimiz esrar adetleri var. Bana ne? Allah'ın izniyle azo. Sakince. Bu nasıl bir şey Bu nasıl bir şey var? Bu şeyler var. Sıradan böyle bu renkte bir ot var. Çok şey bağladım Şimdi bir benim? Nereden nereden çıktı nafurum? Oğlum. Ne diyor? Ses, ses, evet. Ne dedi? Başka bir şey dedi mi? Başka bir şey dedi. Alın onu Şimdi yani diyorlar tıpkı baklar peşke kapalı olduğunu. İşte, peki o 1.5 saat bomba. Biz de şey yapıyoruz. Ankara'da diyor boyun bastır devlet gibi gibi bir şey yapıyor karwati kırmızı ışrağı baktı. Mesela şöyle bir oyun kurdu. sakal 4 el Ondan sonra "Benim taş sayımı teyit eder misin?" dedi. konuşalım, odan kurduğu bu çebeyle ustalık kurdu. etin ediyor dedi. Anladınız ya? Bir gün profesör olarak beni yani. Demiş. Ben de küçükken abi günümle oldum demiş. Ben de evim böyle e, işte derslerine gittim demiş. Ne zaman çok güzel. Allah'ın etkisi Rabbul Urrahim diyor demiş. Namaz çok doğru. Rabbul Adet demiş. Amin, Halim, Sadat. Kulların idade ihtiyacı yok demiş. Çok doğru. Gerçek. E, Bilal Adet demiş. Çıkarca sanıca bak. Bizim kıza söyleyin demiş. Namazı uğraksın demiş. Çünkü demiş. İzhar olur demiş. Bilal Adet demiş. Yani daha böyle demiş, bize şey yaptı. Benim hadi şey temişim. Bakın de, bak, münever, münever bir şey. Bak münevver bir kimsesiz. Hem de dini biliyorum dediğiniz, üçgen evvel amel yüzünden okudum dediğim, bilmem ne. Allah'ın, elbette ibadetinde ihtiyaç yok ama bizim ibadete ihtiyacımız var. İbadetin varlığa bayrası var. Psikologlarda sorun var. Haftalarca anlarsınlar size nevazın faydalarına, abdestin faydalarına, sosyal olarak sorun bakalım zekatın faydalarına, toplumumuzda değerler koruduğunu, kon konfizyon için yüklediğimiz bunca sefaretler hâle, bakalım. Sorun bakalım, hadi sosyal faydalarımız Bizim küvazetlere ihtiyaçımız var. Allah korur rahimdir ama sadece İsmail Üniversitesi, Gafur Üniversitesi, aziz bir intikamdır. İntikam da Yani. Allah tarafında bu o, sıfatlarla düşünün demiş. Ben de doğru bir şey yaptım, herhalde kararlılık demiş. Allah'ın evet. evet, engini, doğru şeyde, ben Hı -hı. Demiş. bir biçimde dönmezsin. Namaz kılabilir, katar kılmayın. Niye katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? ama katar? Niye katar? Niye katar? Niye katar? ne yaptılar diyor bana? Tayman Manavet'ten, ne yaptı? Bilamadım. <gülüyor> Okuldan aldılar köyücülü. Benim okullar aldılar köyücülü, başka <gülüyor> okullar kaydettiler. Benden kurtarmamış mı Ama diyor, aradan meşahıya geçti diyor, bu güzel kızımdan bilme güp diyor. Yani canım Hoca, daha sıkıldığın için derişlerden ayırdılar, ama sen sana öğrendiğim sözümle hala devam ediyorum namazıma hala diliyorum. Bu da bir vefat. Allah'ın verdiği seyredilmesi vefalıdır. <gülüyor> mahzine vefalı, Allah da olan mahzine vefalı yolları Her bir günler sahne ile içimizi sizlerle nasip edilsin. Her bir kütübü ile temizlemeyi, alınmayı, takt olmayı, insanla takvil olmayı nasip edilsin. Olgun, bilgiler. Hazretiyle faydalı bir insanı nasip etsin. Ömrümüzde toplumumuz için, kendimiz için, ailemiz için, vatandağımız için, bayramımız için, her ömrümüz ve için faydalı çalışmaları yaparak geçirmekle, de, değerlendirmekle de, tükürmeyi nasip etsin. Kullarına da yıza, ana, sevdiği kul olarak tükürmeyi nasip etsin. Dönebilir cemaatle, tükür tükürmeyi şeref edersin ve bize sevgiler mühamdettir. Selamun değerlendirmesi devamı. Bir de hakkı tek hakkı buluş hakkı, itiraf verahtı bizimdir. Evet, paten hakkı bizimdir. Biz hem hanımlarımızı yetiştirmeyi düşünüyoruz, hem kendimize eğilmeyi düşünüyoruz, hem çocuklarımızı rahat ettirmeyi, yetiştirmeyi düşünüyoruz ve oluyor bu toplantılarda bunların hepsi. E, gelenlerlerden ayırıyorlar. Sosyal bir faaliyet oluyor. Müslüman aileler arasındaki işbirliği, birliği tanışma, yetişiyor. Efendim birçok şeyleri öğrenmiş oluyorlar. Bunların hepsi efendim, sonuç itibariyle çok büyük faydalar sağlıyor. Ayrıca bu toplantılarının arkasından da yine değerlendirmeler yapıp kararlar alıyoruz. O kararların sonunda da büyük atılımlar gerçekleştirdik Türkiye'de. Mesela radio yayınları, televizyon yayınları gibi bir takım şirketlerin kurulması gibi atılımlarımız böyle şeylerde toplantılardan sonra oldu. Ee, biliyorsunuz, e, grup halinde yapılan çalışmalar çok daha etkili oluyor ve çok az zahmet oluyor. Yani kişiye az zahmet yüklüyor ama verim çok fazla oluyor. Binaen edebisi de burada gördünüz işte bir kısım arkadaşınız bunlar, gelenler. Daha geldiği bir sürü arkadaşınız var. Yani bir grupsunuz. Bu grubun avantajını efendim görmek ve bunları e, kullanmak lazım diyecek. Grup avantajları yüksek avantajlardır. Biz Türkiye'de büyük bir grup olmanın avantajlarını yakaladık ve bunların faydasını görmekteyiz. İşte size geçtiğimiz günlerde anlattığım gibi üç tane çok şubeli vakıfımız var. Yani bir şehirde küçük bir vakıf olmak başka, Anadolu'ya yaygın üçüncü şubelere olan büyük vakıflar olmak başka. Yani birisi küçük bir site devleti, öyde güzel bir imparatorluk gibi bir şey aralarında çok büyük fark var, hacım itibariyle. Küçük vakıflarımız var, derneklerimiz var. Kadın dernekleri var ve şeylerimiz var, e, şirketlerimiz var, şirketlerimizin şubeleri var ve ticari faaliyetlerimiz var. Bu ticari faaliyetlerimizin şeyleri de hacmi de sıvıdan başladığımız yerde çok yüksek mevzalara ulaşmıştır. Yani bugün camiamız böyle e, ekonomik varlığı itibariyle yüz milyarlarla, dikkat edilebileceği e, güce ulaşmıştır. Sivriyonlara yaklaşmıştır. Belki geçmiştir toplarsak bütün şirketlerin hemelik şeylerini, e, kabiliyetlerini ve imkanlarını. Bu e, topluluğun bir hareketidir, kardeş olmanın bir hareketidir. Birlikte hareket etmenin efendim, sağladığı bir avantajdır. Bunları tek başımda hiçbiri sağlayamazdık. Ama grup halinde olacağını sağlanmıştır. Bu avantajları sizin de burada kullanmanızı diliyorum. Temenni ediyorum. Kuvvetle bunu olmasını isteyeceğim. Ama şimdi bizim buradaki 3-4 gündür ikametimizde bir ilk tanışma gibi oldu. Sonra biz şehir diye bir gezeceğiz. Tabi bu gezilerde benim intibalarım olacak, görgelerim olacak, ünlü şeyler olacak. Bunların sonunda ana sonucu inşallah siz şeylerden, bilgisayarlarınızdan alırsınız sonuçları ve ona göre hareket edersiniz. Katılımınız için <gülüyor> ediyorum. Kendi adıma ben organizasyondan çok memnunum. Alar e, alabilirim. Teşekkür ederiz. Yani ben böyle bir bina olmasa çadır olsa bile gelirdim. Bir de ki çadırı, toplantıda çadırını toplandıda yaptım. Şeyde, Türkiye'de. Gene yapacağız. Bu yazın sonunda gene yapacağız. Yani konforsuz konforsuz bir e, toplantıya dahi hazırım. Şahsen hazırım. Ayrıca hazırım. Böyle bir şey, bazı şeylerin de tecrübe olarak efendim, kazanması gerektiğine inanıyorum. Fatihliyetlerin de insanın birleştirici işte şey olduğunu düşünüyorum. Onun için yani böyle bir yer olmasaydı, bina olmasaydı, çadır olsaydı bile, yine efendim, gelmeye gayret ederdim ve memnun oldum. Ama kaldı ki burada birçok artı, pozitif değer var. Birçok nimet var, Allah'ın nimeti var. On imletlerden istifade ettik. Hiçbir şey yapmasak, şurada kıldığımız, cemaatte kıldığımız namazlar büyük bir bereketdir. Efendim. Ayrıca efendim evet, e, konuşulan dinî konular, sorulan sorulular, alınan cevaplar bir hayırdir, bereketli eğitimdir, büyük bir faaliyettir, sevaplı faaliyettir. Bu çalışmalarımızın devamını biliyorum. Burada ben e, maalesef iş yapmadım. Yani odalarını gezip tepkiş etmem lazımdı. Öbür binaları görmem lazımdı. Gör, yani sizin hangi şartlar altında bulunduğunuzu alamam lazımdı. Burada çok bir konfor yok. Gelen aileler bir arada bulunamadılar. Bu bizim genel şeyimiz değil. Genel yapımız bu değil. Hanımlar bir binada kaldı, gelirler bir binada kaldı. Buradaki binaların azlığından oldu bu. Fakat bizim genel yapımız aileleri bölmemektir. Aile muhabbeti içinde bu eğitim şeylerine devam etmesi. Belki Amerika'da böyle bir yer bulunamadı. Ama ileride bulunabileceğim. Bu şeydir. şeydir. İlk adımdır. Buradaki şeyler değişebilir. Buradaki bir takım sıkıntılar bundan sonraki toplantılarda izahe edilebilir. Ben burada kardeşlerimizin salata yaptığını, yemek yaptığını gördüm kenardan. Liman mahallinden. Şu şeyin arkası görünüyor. Yani biz esas iklimlerde kampı yerleri Doğru kapçıları Alçıları, evet, şey yapmıyoruz. Böyle hizmetlere de sokuyoruz. Paşa gibi, ağa gibi ağırlıyoruz, başçı tutuyoruz, ilkinki hoca tutuyoruz, müşterilere <gülüyor> rahat nefes altırıyoruz, babalara rahat nefes altırıyoruz, evet, böyle yapıyoruz. İdeal budur. Bunu yapmaya çalışın, nereye doğru. Sonuç olarak, bunu yapmaya çalışın. Buraya katılan arkadaşların hepsinin isimlerinin ve adreslerinin alınması lazım bir kağıda, isimlerinin, adreslerinin, telefonlarının, bilgilerinin alınması lazım ve bunların bütün arkadaşlara ayrıca dağıtılması lazım ki burada kimlerle kardeşlik ettiler, kimlerle toplandılar bunları bilsinler. Biz bu çeşit toplantıların sonunda Avustralya'da bir de Kur'an çekiyoruz, ikişer iki kardeş yapıyoruz katılanları. Mesela efendim, Geliyor birisi, torbada bir isim çekiyor, herkesin ismi yazdığında torbada, o, o şahıs geliyor, bir isimden çekiyor. Böylece aha, o iki kimse birbiriyle kardeş oluyor, özel, daha yakın bir bağlantı oluyor, birbirleriyle daha yakından indiriliyorlar kardeş olarak. Bu umut peygamber sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve dünyaya hicret ettiğiniz zaman muahcerlerle efsare kardeş yapmasından onun devamı olarak uygunuyoruz biz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Efendim, biliyorum ki bu toplantılar daha gelişerek devam edecek. Daha bir yerde devam etsin. Amerika'da ve aranızdaki sevgi ve işbirliği laftan işe dönüşsün. Yani lafla kardeşlikten ödeye. bir dakika burada müşterek çalışmalar yapacak duruma Bu müşterek çalışmaların sergiyetimizi, ticari çalışmalar yapan bir şirket olabileceğini düşünüyorum. Şirket verebilirsiniz. Efendim, bu şekilde yani bağlı veya müstakil olarak bir dergi çıkartmayı düşünüyorum. Yani, Efendim, böyle bir organizasyonun şubeleri için müştereken yardımlaştırmak gerekli yerlerde şube binaları tutmayın, kurmayın düşünüyorum, yapabilecek faaliyetler olarak. E, i̇nşallah küçük de olsa, çekirdek faaliyetinde e, de olsa, Türklerin, Müslümanların çok olduğu yerlerde bizim kendimize mahsus bir yerimiz olursa, ne böyle Ahmet'in Tehamber'in özel bir iştahı ile öyle vakit girmeden bir mağramanı kılmak ne Ehmet'in bunun gibi, bunun gibi şeylere bir rükabalar. Efendim, kendi e, öz gönlümüzü tatmin edici, vicdanımıza uygun gelen, Allah'ın rızasına en uygun olduğunu tahmin ettiğimiz İslam'ın yaşantımızı, şükürlere bir rükabalar tahmin ediyorum. Sizin kardeşlerimiz bir tavazdır. İlahiyat vakitesi bitirmişti, bilgisi başka şey vardı. O nezaketinden, kavuzluğundan, cibarlığından ses çıkarmaz. Evet arkadaş, bir tanesi. Yani bu kardeşimizin onda bir kadar bilgisi kişi yoktu. Nere geçiyor? Bir başka şey fikir orada yapıyor. Evet, karıştırıyor organı. Böyle şeylere inşallah bizim nezaketimiz, yani şeye sebep olmaz. hayır yani, fazla merhametler, baras fazla olumlar da, yani her şeyin bir ölçüt, olması lazım. Nezaketin maraz, yani hastalık meydana getirecek olmaması lazım. Her şey pratik ölçüler içinde yer yerlerinde kullanılmalı, demeli. zarar olmamalı, faydalı şeyler yapılmalı. Allah'ın araziyeti, hepinize bir kere vücut ve ruh olarak sıfat versin, Siz inç ve sıfatlı olun. İkincisi, çalışmalarınızda üç, dün başarı versin. Yani en çalışan, en başarılı insanlar olur üniversitelerdeki bu yani master ve doktora ve doktora üstü çalışmalarımızda. Mesleki hayatlarında sürdüren kardeşlerimizi alan en üstü başarılı mesleki çalışmalar ve bol kazançlar meselesi. Hiçbirinizde <gülüyor> geçim darlığı, darlığı, gönül darlığı vermesin sıkıntı, üzüntü vermesin. Nefse, şeytane, hiçbirinizi esir etmesin. Allah sevmediği yollara ayaklarınızı kaydırmasın. Sevdiği kul olarak yaşamanızı nasip eylesin. Kendinizi iyi yetiştirmenizi ümmet-i muhafede genel olarak, ülkemize de özel olarak faydalı olmanızı nasip eylesin. Her biriniz ümmet-i muhafede nasıl faydalı olabilir? Allah'ın rızası kazanmak için kendi mesleğimde neler yapabilirim diye, e, o kelimeyi kullanmak istemiyorum, üretici olun, yani bir şeyler bulucu olun, ican edici olur, Efendim, e, büyük bir şeyler ortaya koyun. Yani ben kendimi size misal vereceğim, beni affedin. Ben, ben Edebiyat fakültesinden mezun, İlahiyat fakültesinde profesörlük yapmış olan bir sosyal bilimci insanım. Ama benim şahsen kendimin, Teknik, teknikleri ve buluşlarım ve ben bunları bazı yerlerde uyguladım. Aşağı bizim böyle bir cami yaptık herkeden, şimdi bu caminin planını bize verseniz de diyorlar. ya ben yaptım. Bazı yerleri özel yani kendi aklımdan, hayat tecrübemden, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun, dediğim şeyler güzel oldu ve şimdi herkes de imreniyor, bunu bize böyle bir sınır falan diyorlar. Bu demek istiyorum, benim gibi bir edebiyatçı, eğer mimaride, Herhangi bir tıp tekniğinde, teknolojide bir şeyler buluyorsa, sizin gibi mimar e, şeyler, mimarlar ürün ister bilmem herhalde yüksek doktora yapar. Siz de herhalde kendi dallarında bir şeyler bulabilir. Bu Bulduğunuz şeyler lütfen ümmetin memedine faydalı şeyler olsun. Yani ümmetin memedine faydalı şeyler yapabiliriz diye düşünün. Keşke buradan öyle bir şeyler bulsanız ki hastalara yardım edebilirsiniz. Bir yaşında bulsanız görüyorsunuz görürsünüz televizyonlarda. Işındamayı kursanız, buradan işin ise değil, ışındasak, Bozmey'e, Zeynika'yı, Zeynika'yı göndersek... Onu bile yapamadınız zaten. <gülüyor> o kadar da görüyorsunuz. Sevgisimde. İnşallah güzel şeyler yaparsınız. Bekliyoruz. İcat bekliyoruz sizinle. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmanızı bekliyoruz. Allah hepinizden rahat olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Ömerkâtu. On dönemde de bitirdim, on dönemde de seyredim. Hayır, evet. <gülüyor> namleriyle mübarek olsun. İnşallah eğer bizden belirtmediğimiz, bazı şeyler varsa bize bildirmenizdir, tamir bir şekilde İnşallah gelecek bir şey daha yani sonra bir bazı yani onları dikkate alır, daha güzel gerçekleşeceklerim inşallah. Evet. Evet. Bunun dışında, öyle senin işareti, ilk kısımları arkadaşlar her zaman isteyebilir. Yani, ben kompütürde onları kompütüre geçirip, ben email adresleri bir vereyim ve arkadaşların alınırlarınızı belirat ettiniz, size oradan şu adresleri gönderirmişiz. Bunun için de sizin musunuz? Yani inşallah da demin. onu da yapalım. Yani. Bunun dışında de tekrar edin bizden bilerek bilmeyerek inçisi ise kalbimiz ya da üşüdüğünüz bir şey olmaması bir kırılmayın. Hakkınızı helal edin. Üzerine helal edin. Yani şey İki şey var Ömer. Şimdi Ömer Bey bir şey söylüyor kardeşiniz. Diyor ki biz Avustur'a buraya davet edildiğimiz zaman İstanbul'un kontrolsuna müracaat ettik davet oldu, Bize vize verin diye. O zaman hanımın başörtülü resmi. ...den dolayı bir büyüklük çıkartıyor. Ben çok sert yaşıyorum gözefendim. Hiç onlara muhatap olmadım. Ondan sonra gittim bir bil'le şeklinde. Bu ne dedim? Yani Müslümanlar hakkında böyle bir şey varsa hep ileri. Biz ona göre mücadele edeceğiz, ona göre, göre vereceğiz dedim. Ee, o da Amerikan elçisine söylemiş. Amerikan elçisi çok üzülmüş demiş. Kusura bakmayın demiş. Hemen de ilgileniyorum demiş. Benim şey böylece hal oldu. Şimdi Ömer Bey'in teklifi şu. Bizim buradaki eyaletlerdeki senatörlerle ilişkili kardeşlerimiz var diyor. Yani, böyle din hürriyesini iddia eden bir ülkenin Türkiye'de böyle bir uygulama yapması, İngiltere'de de yapıyor. Ben ondan duydum. Gerçi bize yapmadılar ama İngiltere'de böyle bir şey yapıyormuş diye duydum. Yani bu adamlar İslam düşmanlığının bir göstergesi olabilir bu. Bunu şimdiden protesto etmekte, böyle bir şey olmasın diye onların kulağına bunu söylemekte fayda var. Ömer Bey bunu teklif ediyor. Ben buna ilare olarak bir şey söylemek istiyorum. Para burada. 4-5 camiye tecavüz olduğuna dair bilgi geldi. Şurada. Yani muhtemelik ilayetlerde, eyaletlerde camilere hücum etmişler, kırmışlar, yakmışlar, o kültürlerini çalmışlar. Bir dakika, perikler. Bunları da, senatörlere söyleyin, yani Amerika'da bir insan düşmanlığı mı başlıyor? Bunlara polis müsamaha mı ediyor? Bu olayların arkasındakiler kimlerdir? Bunları kim teşvik ediyor? Bunların faizleri bulunmuş mudur? Bunları takip edin takip ettim, senatörlere söyleyin, siz katılıyor musunuz efendim böyle bir şeye? Değil, adamlar bilsinler, Türkiye'den biz şey mi getirdelim diye, yani şikayet edip oradan basın mensubunu getirtelim, e, milletvekili mi getirdelim, takip etmek için? Değil, yani siz şey yapın, biz bu işin böyle bu hale gelmesini istemiyoruz, kolayca hallet istiyoruz, İslam düşman mıdır, siz İslam'ı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Onların gönülleri kazanacak bir tanesinde bu şeyleri onlara intikal ettirin. Onlar da polislerin İçişleri Bakanlığı'nın bir yerine bu şeyleri götürsünler de bu gibi şeylerde tedbir alırsın. Bakın mesela elçiliklere hücumlar olabiliyor. Mesela Türkiye elçiliklerinde Ermeni hücumları oluyor. Elçilikler koruma altında oluyor. O zaman camiler de koruma altında aslında. Madem böyle bir şey var. Ama toplumda camilere hücumu ifade eden şeyleri de takibesinde Bir yazı varsa bir eğitim varsa, bir İslam düşmanlığı varsa, bu, hani e, bunun da engellenmesi için çalışma yapması lazım. Nasıl? Koşunun neydi? Koşunun şartları mı? Koşunun şartlandırma, tavla bul, koşunun şeyleri var. Bunlar sanıyorum, hatlardın, misiler bilenizi, teşkilatlar veya sosyal gruplar, servetleri armiyi bilmenle vesaire adına. Efendim evet, bunlar şartlandırıyorlar gençlerini, gençler düşman oluyor. Yani bir Müslüman'ı görünce, milani görünce, cihaz sözü görünce şartlanıyorlar böyle evvel uyarılıyorlar ve cami görünce saldırma ağrımları uyanıyor. Köpek de böyle saldırma ağrımları uyanıyor, göbek de böyle saldırma ağrımları sattığı Efendim, duyunca cami görünce taşlama ağrısı, bu bir şartlandırmadır, bu bir tuzaktır. Bu şartlandırmayı yapıyorsa o da suçludur. O camiyi o yıkıyor demektir. Çünkü şartlandırmayı yapıyor. O Renner ne öldü? O şeyini alıp onu siz okuyup biraz daha pasajları biraz geçin arkadaşlara. Eğer bunları renatörlere bildirin ki yani ilgili insanlara öyle bir şeyi onlar razılar mı değiller mi? Razı değiliz diyecekler. Efendim bunların hakkında gelsinler, takip etsinler. Bu ne oldu bilen diye sahip çıksınlar. Rica ederim. Siz de takip edin. Sizin bu protestolarınız bile tesir eder. Sizin caminizden saldırılmaması sebebi olur. Aksi taktik kadınlar burada bir terör havası istirmek istiyorlar. Camileri sindirmek istiyorlar. Biliyorsunuz Müslümanlık gelişiyor diye e, İsmail Faruk'luyu şehit ettirdiler burada. Yani adam patolog, bir de alim, ikisi iyi filan. E, bayağı şuurlu bir Müslüman. Ben sevmiştim onu. E, kitaplarımın şeylerinden. Tamamen hepsini okuyamadım ama onu ne derdi ki burda gitti katilde yani bulundu mu mı? Var diyorsunuz. Evetim. Ah biz İsmail Faruk'ın talebesi, O nişan hatırladı. İsmail Faruk öyle İsmail bir Yani İsmail Faruk iyi bir şofördü. İyi bir halalitti. Allah rahmet eylesin. Yeni onu öldürerek durdurdular. Yani e, Müslümanların sosyolojik organizasyonunu iyi biliyor, ana hedeflerini iyi biliyor, düşmanların çalışmaları biliyor diye o adamı hedef aldılar, şehit ettiler, öldürdüler. Ama tabii birisi şehit olur, bin tanesi inşallah çıkar. O zaman şehit edecek hallerinde kalmaz. Fakat e, böyle şeyleri küçük bir takım ucuz şeylerle yapmak isteyebiliyorlar. Mesela Pakistan'da da Ziya ebeci aferin yardım etmişti. iyi bir insandı, Müslüman bir insandı. Onu e, şehit ettiler. Derde böyle kendileri için dinleyen, Müslümanlar takip eder, cezalandıran, eğer Müslümanların menfaatleri için şey yapar, bir katı getirdiler yönetici olarak. Eee Bu tarz çalışmalarla karşıda bir şey yapmak lazım. Karşı tepkileri anında almak lazım, uyanık olmak lazım. Protesto sunu ve uyarısını, duyurusunu vakti de yapması lazım kardeşlerim. Nezaket dairesi içinde işte, şuurlu olarak. Bunların hiçbirisi olmasa bile bu bilgilerin bize gelmesi lazım. Aslında biz de Türkiye'de ona göre ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Hatta İslam ülkelerine geçmesi lazım. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan vesaire vesaire. İslam ülkelerine, Amerika'da şunlar şey diye haber olarak geçmesi lazım. Oralarda da e, soruştursunlar yani herkes, ne oluyor Amerika'da diye, bir baskı unuturuz. Bu işler böyle gider. Yani Yahudilerin küçük bir şeyde bir şey olduğu zaman bir havet Ama biz Müslümanların ne zararlara uğrayalım, haber olarak bile geçmiyorlar. Ömer bugün unutulup, yutulup gidiyor. Bu bakımdan Ömer kardeşin teknebini destekliyorum, ilgilenmenizi videoya izleyin. Evet, peki. Şeyden başlayalım. Evet, sen şeye bir kardeş seç şurada. Ama nasıl olacak? Öyle olmayacak. Bir dakika. Şimdi ben bir tane seçeceğim, bir isim okuyacağım. O birisini seçeceğim o kardeş olacak. Tarif abi. Şu an ne? Şu anda kimse yok. İki kardeşin ismini İki tane seçeceğiz şey artık. ismini geldi. Tamam. Fatih. Herkes. Galip abi bir isim yazmışsınız. Şimdi Galip abi gelecekti. buradan bir isim, bir isim bir çekecekti. Bir Galip abi yok. Bir günden gülüm. gitti. Kimle kime razı olur? Emekle sen gel. Galip, ben arkadaşını arkadaşının seç. Besmelezi. <gülüyor> Yazsın birisi yani. Deftere. Deftere. Para. <gülüyor> <Harun, Karadağlı. gülüyor> Para dağıl. Fatih. Sen misin? Tamam, sen Karlı kardeşisin. Bu ikisini al. Senin ismini ona ver, onun ismi sende kalsın. Tarih al. Bu kağıdı sakla. Bizler <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> evet. bunu diyeceğiz. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne sen sen de... Ben köseyim miyim? De... <gülüyor> Şimdi bu bir. Sen çekeceksiniz Arkadaşın tane. Arkadaşını çekeceğiz. Ziya Kirman. Gel. Buyurun. Efendim ee, de... sen Ziya ismini al. Efendim sen de Murat ismini al. Hepinizden mutafaha edin. Efendim tamam kardeş sizinle mübarek olsun. Adreslerinizi aldat unutmayın. Takip edin. Ee, Osman Gürdal. Yine kaçıyorsun diye ben. <gülüyor> Ahmet Sınarbaşı. Eski dostlar <gülüyor> efendim. <gülüyor> Sen de bunu al. Evet, güzel oluyor. M, Demiroğlu. Mehmet Demiroğlu. Demiroğlu. Demiroğlu. İde, ha? İde, İde. Senin İde yapamazsın. İde izin alacak. Çok izin, izin veriyor diyecek. E, korkut. Evet. <gülüyor> tamam. <niye> <gülüyor> ben. Sen ne korkuttusun? Alın. Ne? bir oğlum. Sağ olaycı. Hayırlı olsun ismi Gürdal Aslan. Ben de katıldım. Ya görmüş. Evet. Hayır. <gülüyor> <Şakir. gülüyor> Yurtanın kesini al. Ayrılım var efendim. A, kahraman. Aydın kahraman. Aydın kahraman. Göçkün ee, Göçkün Çelik. Göçkün çelik. Canım, ayetlere göre konu. Gel, canatan. Oda, <Gülüyor> bu haleci? Ahalit. Evet. Ahalit canatan. Ev onun yerine sen gelsin, bir şey çek, biz e, şehir. <Gülüyor> e o da gitti. <Gülüyor> evet, sen sen şu Halit cevata mı istiyor? Cevata cevat sensin. Halite bu ismi kim görecek? Kim görebilir Halit'i? Ben. De sen görsün, Şey yap. Yok. Sen bununla şey yap. Cevikleş. Beklerim. Onunla buluşun. Görüşün. Anlaşın. Sen anlaş mesleği. İbrahim kurtul. Peki, peki, peki. Peki. Arka peynir. Arka peynir. Evet. Bu ne? <gülüyor> sen o ne? Mecaletin dolayısıyla. Sayın Urvalik İbrahim, sunmaz ışık gitti. Şeyle. Onun yerine Ömer, sen ışık Ömer, Ömer, Ömer, sen e, şey Değil, de, de, de. <gülüyor> de bir de ben de demişim de. Biz hepinizin kardeşiyiz, bizim yüzümüzün doymak olur mu buraya? <gülüyor> <gülüyor> C, <taşı olur. gülüyor> <gülüyor>